Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. İzmir'in Menderes ilçesinde yapılması planlanan katı atık tesisine karşı Menderes'te vatandaşlar tarafından birden fazla kampanya başlatıldı. Bunlardan bir tanesi şehircilik konusunda doktorası olan Şahin Tepe'ye ait. Change.org Taksim Menderes Çöp Olmasın adresindeki kampanyada Şahin Tepe, Menderes'in bu atık tesis için doğru konum olmadığını ifade ediyor. Katı atık bertaraf sistemlerinin günümüzün üstün teknolojileriyle beraber ülkelerin özellikle de metropollerin çöp problemini giderebilmek adına üst seviyede çözümler sunduğunu ifade eden Tepe, kampanyada Menderes'in bunun için neden doğru konum olmadığını açıklıyor. Belli başlığı bazı nedenleri şu şekilde sıralamış. Menderes ilçesi pek çok tarihi esere ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında Taşköprü, Klaros Biricilik Merkezi, Yıkık Minare, Kolofon Antik Kenti, Notion Antik Kenti, Lebedos Antik Kenti, Bakla tepe Höyü, Roma Hamamı gibi tarihi eserlerin yanında Malta Şelalesi, Karaca Dağ, Mavi Bayraklı Güzel Plajları ve daha birçok doğal güzellikler yer alıyor. Ayrıca Menderes önemli bir tarım merkezi. Türkiye'nin örtü altı tarım üretiminin %15 ila 20'lik bir dilimi Menderes'te yapılıyor. Türkiye'de kesme çiçek üretiminde ise %40'lık bir kısma sahip Menderes. Dünyaca ünlü Gümüldür mandalinası da burada üretiliyor. Ve tahtalı içme suyu barajı bu bölgede bulunuyor. İzmir'in içme suyunun büyük bölümü de buradan karşılanıyor. Şahin Tepe bu projenin Menderes halkı için önemli bir istihdam da yaratmayacağına inanıyor ve tesiste çalışacak personel sayısının 1-2 turizm tesisinde çalışacak insan kadar olduğunu söylüyor. Tüm bu nedenlerle katı atık tesisinin Menderes'te yapılmasına karşı kampanyayı yürüten Tepe. Kampanyayı da Menderes Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne seslenmiş. Siz de imza vererek destek olmak isterseniz kampanyayı Change.org taksi Menderes çöp olmasın Adresinde bulabilirsiniz. Ümit Tümen tarafından başlatılan kampanya Dilovası'nda açılması planlanan geri dönüşüm tesisine karşı çıkıyor. Özel bir şirket tarafından yapılması planlanan tehlikeli tehlikesiz atık ve elektronik kart geri kazanımı atık elektrikli ve elektronik eşya inceleme projesinin çevresel etki değerlendirmesi raporu kabul edilmiş durumda. Change.org Taksim Dilovası adresindeki kampanyada ÇED onayına itiraz ettiklerini belirten Ümit Tümen, bu projenin neden gerçekleşmemesi gerektiğine şu şekilde aktarmış. Türkiye'de Dilovası kanser vakalarının baş gösterdiği bir bölge olması, aynı zamanda 2006 yılında Meclis Araştırma Komisyonu raporlarıyla ortadayken, 2006 yılından sonra kurulan bacalı bacası sanayi kuruluşlarının devam etmesine meclis raporunda çıkan Dilovası'na tek bir çivi bile çakılamaz sözleri göz ardı edilerek bölge halkının sağlığı hiçe sayılmakta. Ocak 2020 tarihi çevresel etki değerlendirmesi raporu nihai kabul edilmesine itiraz ediyoruz demiş. Eğer siz de bu talebe katılıyorsanız change.org.taksim.dilovası adresinden inceleyebilirsiniz. Bu haftanın üçüncü kampanyası... Karadeniz Ereğlisi'nden. Ereğli demir çelik fabrikaları havamızı, suyumuzu, ormanımızı kirletmesin başlaklı kampanyada Çetin Yılmaz tarafından başlatılmış ve Change.org Taksim Ereğli Demir Çelik adresinde yer alıyor. Çetin Yılmaz kampanyayı başlatma deneyini ve talepleri şu şekilde ifade etmiş. Ereğli demir ve çelik fabrikaları erdemir bir yılda 2,5-3 milyon ton kömür yakıyor. Yeni yüksek fırın kapasitesi artışı ile beraber bu oran 3,5-4 milyon ton civarında. Yakılan kömürün dumanını istemiyorum. Bölgemizde astım ve kanser hastalıkları bu dumanlara bağlı olarak artıyor diye düşünüyorum. Yakılan kömürün tozlarının çağdaş teknolojiyle bertaraf edilmesini istiyorum. İnsana ve doğaya, çevreye verdiği zararların en aza indirilmesi için Erdemir'in yeni yatırımlar yapmasını istiyorum. Erdemir'in Sinter bacası eski ve bozuk filtreyle çalışıyor. Sinter bacasına yeni teknolojiyle filtre takılması, erdemirin çevreye bıraktığı kömür ve cüruf tozlarının engellenmesini istiyorum. Sağlık hakkımızın korunması için yasaların uygulanmasını istiyorum. Çelikhaneden çıkan cürufların deniz ve doğaya karıştırılmadan bertaraf edilmesini istiyorum. Çelikhane cürufunda doğayı zehirleyen kimyasalların olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bu zehirlerin denizlerimiz ve doğamıza karıştırılmasının telafisi imkansız sağlık sorunları yarattığını düşünüyorum. Sinterf. Bacasına filtre takılmasına, kömür ve kül tozlarının çevreye yayılmasının önlenmesine, çelikhaneden çıkan cürufun Karadeniz'e dolgu malzemesi olarak kullanılmamasını doğaya karıştırılmadan bertaraf edilmesini istiyorum demiş Çetin Yılmaz. Siz de bu kampanyayı desteklemek isterseniz Change.org Taksim Ereğli Demir Çelik adresinde bulabilirsiniz.